Efendim 1964 yılının bir gününde Hürriyet gazetesinde şöyle bir haber vardı. Ada pazarından Mekke'ye gitti ve geldi. Kaçak giden bisikletli hacı dönüşte hudutta tevkif edildi. Bu ilginç habere konu olan merhum Hacı Mehmet Neşet Öz abiden ve bisikletinden biraz bahsedelim. 1911 yılında Düzce Aziziye köyünde doğan Mehmet Neşet abimiz Çanakkale'ye Bolu'dan giden Çanakkale şehitlerinden Esat Öz'ün oğlu. Annesi 3 aylıkken vefat ediyor. Mehmet Neşet Öz'ün babası da Çanakkale Savaşı'na katılıyor. Yaklaşık 3 yaşlarındayken hem öksüz hem yetim kalıyor. Mehmet Neşet Öz, yakın akrabalarının ellerinde büyütülerek Osmanlıca, Arapça ve Türk alfabesi eğitimlerini tamamlıyor, memleketinde imam olarak görevine başlıyor. 1952 yıllarında İzmit vilayetine bağlı Adapazarı ilçesinin Çökekler Köyü'nde imamlık yaptığı sırada, Türkiye'den hacılık için yasaklar kalkıyor, hacılık kapısı açılıyor. Merhum Mehmet Neşet Öz, bu kapının açılmasıyla birlikte hacca bisikletle gitmeye karar veriyor ve hazırlığını yapıyor. Bir firma kendisinin hacca gideceğini duyuyor, hacca götürmek istiyor. Üsküdar'dan kalkan gemiyle ciddiye bırakalım, oradan Mekke'ye devam edersin diyorlar. Mehmet amca, Germani markalı bisikletiyle Üsküdar'a gidiyor. Bu şekilde hacca gidiyor. Hac görevi sırasında orada Kâbe'yi tavaf ettiren kişinin oğlu bisikletini çok seviyor, Mehmet Neşet kendisine bisikleti hediye ediyor. Hac vazifesinden sonra arabalarla Cidde Limanı'na gelerek tekrar aynı gemiyle Üsküdar Limanı'na, oradan da evine dönüyor. Dönünce kendisine çok sevdiği bisikletten bir tane daha alıyor. İlerleyen yıllarda Adapazarı Hendek Karalıhan Baba Köyü'ne yerleşiyor. Müftülüğün görevlendirmesi üzerine, şehir şehir gezerek çeşitli bölgelerde vaaz hocalığı yapıyor. Vazifeleri sırasında bisikletiyle bir kaza geçiriyor. Kamyonu sollama yaparken, arkasından gelen taksiyi görmüyor ama şükür, sadece bisikleti parçalanıyor. Bu ağır kaza, yine de onu bisiklet sevgisinden vazgeçirmiyor. Yeni bir bisiklet daha alıyor. Ve birçok görev yerine gidiyor, Türkiye'nin neredeyse dörtte üçünü bisikletiyle turluyor. Bisikletin tüm tamir işlerini kendisi yapıyor. Anlatılanlara göre, sürati ve çevikliğiyle bisikletine bindiği zaman birden gözden kayboluyor Mehmet amca. Ve aradan yıllar geçiyor. 1964 yılında bisikletiyle tekrar hacca gitmek istiyor. Bu kez kimseye duyurmuyor. Görevi gereği, ülke içindeki seyahatlerinden birinde Tokat'ta görev yapan rahmetli oğlu Aydın Öz'e uğruyor. Kendisine sıcak ülkelere gidiyorum diyerek bisikletiyle oradan yola çıkıyor. Cebinde sadece 66 lirası var. Zaten yollarda paraya ihtiyacı da pek olmuyor. Vaaz verdiği yerlerde, ülkemizin misafirperverliği çok üst düzeyde olduğundan, kendisinin önüne sofralar kuruluyor. Nihayet, tokattan bisikletiyle cilve gözüne kadar gidiyor. Seneler geçmiş elbette, eski pasaportu 1952 yılının pasaportunu gösteriyor. Fakat 5000 lira döviz alması gerektiğini söylüyorlar, parası olmadığından sınırı geçemiyor. Ama yolundan vazgeçmiyor, tel örgülerden karşı tarafa bisikletini atıyor, ardından kendisi de atlıyor. Bu kez, üstünde geldiği yol arkadaşı olan bisikletini kucağına alıyor. Dikkatlice mayın tarlasından geçip, Suriye asfaltına çıkıyor, bisikletine bindiği gibi hızla ilerliyor. Amman'a varıp mola verdiği sırada, Tevafuk tanıdıklarıyla karşılaşıyor. Otobüsteki tanıdıklar yolda Amman'a doğru ilerlerken yolda bir karartı görüyorlar. Gidiyorlar gidiyorlar yetişemiyorlar. Otobüsün şoförü gaza basıyorum ama yetişemedim diyor. Amman'a varınca mola veriyorlar bakıyorlar ki karşılarında hacı enişte merhum Mehmet Neşet Öz. Herkes şaşkın bisikleti o kadar hızlı kullanıyor. E, ee, en güzel yere bir an önce varmak istiyor belli ki. Neyse otobüstekiler, hacı enişte buradan öteye zorlanırsın, bizle gel diyorlar. Başta kabul etmiyor ama zorla ikna ediyorlar. Tanıdıklarının otobüsüne biniyor, bisikletini Amman'da bir vatandaşa emanet ediyor. Otobüste Mekke'ye varıyorlar ve hacılık görevini tamamlıyorlar. Dönüşte Medine'ye vardıklarında otobüste bir cenaze varmış. Şoför cenazenin evraklarını yaptırmak için otobüsten uzaklaştığında, bir hacı arkadaşına su almak için Mehmet amca otobüsten iniyor. İndiğinde suyu alıp geliyor, bir bakıyor, o da ne? Otobüs yok, yani otobüsü kaçırıyor. Merhum Mehmet amcanın yol arkadaşı olan bisikletiyle yeniden buluşmak üzere, arabadan arabaya, otostop çeke çeke, ammana, bisikletine doğru gidiyor ve bisikletini alıyor. Nasılsa memleketime gidiyorum diyor ve bisikletiyle huduta uğruyor. Ama bir sorun var. 5 bin liralık döviz mevzusu. 5 bin liralık döviz almadan ve kaçak geçtiği için Mehmet amcayı tutukluyorlar. Mehmet Neşe amca konuyla ilgili savcıya Bu suçsa ben Beytullah'ı görmeye gittim. ''Gavur olmaya gitmedim ya, ne yaparsanız yapın.'' diyor. Cezasına razı oluyor. Savcının o döneme göre Mehmet Neşet amcanın bisikletle yaptığı yolculuğu çok dikkatini çekiyor olmalı ki, savcının talebiyle bisikletiyle beraber işte gördüğünüz fotoğrafı çekiyor. O yılların Hürriyet gazetesinde fotoğraf bu şekilde basılıyor ve işin garibi ailesi haberi gazeteden öğreniyor, koşa koşa yanına gidiyorlar. Ama alıp getiremiyorlar. İşte merhum Mehmet amca orada yargılanıyor ve 27 gün hudutta cezaevinde yatıyor. Sonra beraat ediyor, yol arkadaşı olan bisikletiyle beraber otobüsle evine gönderiyorlar. Hacı Mehmet Neşet amca için uzak akrabaları, köylüleri, ''Yıllarca bisikletiyle yolculuk yaptığı için, yollarda öleceksin, ölüm haberin gelecek.'' diye sürekli konuşuyorlarmış. Fakat beklenen olmamış, memleketine sağ salim dönüyor. Seneler geçmiş. Vefatından bir gece önce, köyünde olan dört kahveye tek tek girerek herkese çaylar ısmarlıyor. Herkes şaşkın, ''Hayırdır Hacı Mehmet?'' İçin için diyor, afiyet olsun. Yarın benim bayramım var. Herkezde büyük bir şaşkınlık. Belki de kaşköz hareketleriyle acaba bunadı mı diye düşünüyor olabilirler. Lakin her şey ertesi gün ortaya çıkıyor. Benim yarın bayramım var diyen merhum Hacı Mehmet amca, 19 Şubat 1976'da cuma sabah saatlerinde, abdest namazıyla yatağında huzur içinde vefat ediyor. Ve o uğradığı dört kahvehanenin içinde, onun ısmarladığı son çayları yudumlayanlar, bir gün sonra nasıl bir bayramdan bahsettiğini çok iyi anlıyor. Macera dolu, ibret dolu bir hayat. Nur içinde yat Mehmet amca. Allah u Teala rahmet eylesin amin